Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Aa, bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görülür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo ve Açık Derginin yanı sıra bağımsızları bagimsizler.org adresinde bulabilir. Info bağımsızlar Bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir veya Instagram'da bağımsızlar Bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu akşam konuklarımız Devran Bengü ve Esra Çuravcı ile şehir, kamusal alan ve tiyatro ilişkisi üzerinden Bağımsızları konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İsterseniz öncelikle çok kısaca kendinizi tanıttın sonra ben alayım. <gülüyor> e, merhabalar, e, ben Devran Bengü, e, mimarım ve bir 15-16 e, sene e, şantiyelerde, ofislerde çalıştıktan sonra e, akademik e, camiaya yönelmeyi düşünerek e, bu yola çıktım. Bağımsızlara keşfimin e, nasıl olduğunu anlatabilmem uzun bir yolculuk. Ee, o yüzden olabildiğince özetlemeye çalışacağım. Bir şekilde e, bu e, mimarinin e, rant dünyası içerisindeki varlığından hoşluk değildim. E, ve e, mimari mekanların nasıl demokrasiyle ilişkilenebileceği, e, tüketim toplumunun e, pompalayan inşaat sektörü e, dışında eleştiriler yüzlü bağlamında mimariyi nasıl toplumsal anlam e, kazanabileceğini araştırıyordum açıkçası kafamda yolum e, kaba şey nasıl özetleyeceğim düşünürken e, açıkçası zor çok uzun bir yol. çünkü <gülüyor> özetle şunu söyleyeyim mimari mekanların e, aslında dediğim gibi demokrasinin nasıl öz, özdeşleşebileceğini anlamak adına şehircilik yolunu şehircilik şehir planlama daha üst ölçeğe çıkmam gerektiğini fark ettim ve e, o e, üst ölçekte de yolun kavramlara çıktı, işte demokrasi, tüketim toplumu, e, oradan kamusal mekanla tanıştık. Şimdi şöyle bir durum var, Kamu sözü Türkçe'de devletle özdeştirilen bir kavram. Aslında bunun e, o kavramın çok dışında, işte public space ile, public sphere ile, public place ile bütünleşen içeriğiyle baktığımda kamusal alan ve kamusal mekan kavramlarıyla karşı karşıya kaldım. Ee, ve çok ciddi araştırmalarla mimarinin e, peki o zaman e, demokratik bir yapıyı, toplumu besleyecek bir mekansal bağlamla e, bütünleşebilmesinin bu kavramlarla ilişki e, kurulabilmesinden geçtiğini kanaat getirdim. Hı hı. Ee, ve e, sonunda bu kamusal mekan, kamusal alan ve kamusallık e, kavramları üzerinden yolu e, bir anlamda sanata da çık. Hı hı. çünkü Kamusal mekanların varlığı kamusal alanı destekliyordu ve bu bağlamda o kamusal alanlarda aslında sanatın çok etkin olduğu. Yani Richard Senet'in kitabıyla karşılaştık, çok klasik. Senet'in yazılarındaki içerik beni sonuçta tiyatroya çıkardı. Bizim Benim yani seninle tanışmam 2018'de Amber Platform'un e, Transmaking Projesi çerçevesinde düzenlediği sempozyum e, seminerler dizisi kamusal yapmak çerçevesinde tanışmıştık. Ve e, evet, evet. o zaman evet senin e, bu makalene erişme imkanı bulmuştum. Gehircilik ve kamusallık ilişkisinde ekinsel üretimin rolü ve etkisi başlıklı bir makaleydi. Burada makalenin girişinden okuyorum. Evet. Kadıköy'de sayıları hızla artan ve alternatif sahneler olarak da kabul gören yeni nesil tiyatro mekanlarının yapılandığı ortamdaki üretkenliğin çağdaş kapitalist sisteminkinden farklılık arz eden nitelikleri olduğu tespit edilmiştir diyordum. O zaman evet. ilk söylediğinde moda civarında 26 yani Kadıköy moda aralığında 26 tane tiyatro e, oluşumu vardı. 2018'de tespit edildiğinde. Dolayısıyla bu çok, çok ilgimi çekmişti. Küçücük bir alanda 26 tane alternatif Bağımsız girişimin olması. Belki oradan devam edersin. Evet şimdi şöyle e, hatta ben e, bu e, alternatif tiyatroları e, keşfettiğimde tabi bu arada Kadıköy'ün yapısını da e, inceliyorduk. Yani, hem konuyu e, bu e, kamusal mekanları e, işte tiyatro ile sınırlandırmaya çalışırken bir yandan da bir e, yer, bir konum belirlemek gerekirdi. Kadıköy yolumuz çıktı. Çünkü o dönemde 2015-16'tan itibaren özellikle Bedeon'daki tiyatroların, özel tiyatrolar ama bunlar bağımsız ve küçük sahneler aslında. Hatta yani o da başka bir konu. O sahne yapısı, klasik tiyatro yapısının çok ötesinde, çok ilginç bir formasyon. Tiyatronun alternatif sahneleri Beyoğlu'ndan Kadıköy'e kaymakta olduğunu fark ettik. Bu tabii ki Beyoğlu'ndaki o turizm odaklı gelişmenin ve son dönem Beyoğlu'ndaki o yapılanmanın ve konutun oradan çıkmasının sonuçları bir, birkaç ay e, çalışmada var. E, o e, sebeplerden dolayı oradaki e, tiyatroların Kadıköy'e kaydığını gözlemledik. E, Kadıköy'ün aslında tarihçesini incelediğimizde de Kadıköy'ün geçmişinde de zaten e, bir e, kültür sanat formasyonunun olduğu çok aşikar bir şekilde ortaya çıkıyordu. Onun üzerine oradaki tiyatrola incelemeye başladık. Bu tiyatrolar e, özel olduğu için kamusal mekan, kamusallık, kamusal alanı çalışırken e, eleştiri de geliyordu. E, yani özel tiyatro bunun e, kamusallıkla neye Bağlam şurada ortaya çıkıyordu, bunların oluşumu. Tamamen e, finansman ve oradaki e, emek, oradaki e, tiyatronun kalkındırılması adına oyuncuların bütün, sadece oyuncular değil, Tiyatro, o, o, o mekana emeği geçen herkesin birebir orada mekanları yarattıklarında, yani hikayeler muhteşem. Yani mekanlardaki hikayeler inanılmazdı. Bir mekan kiralayıp o mekanı ortaya çıkartmaları, o mekanın sokakla ilişkilendirilmesi, aslında görünülmezken nasıl görünür hale getirdiği, çünkü mekanlar de aynı zamanda, çünkü bir pasajın içinde bir apartmanın bodrumunda mesela hani o şekilde kurulan mekanlar bunlar. Bir, bir kere bu çok ilginçti yani mekanların formasyonu, oluşumu. Dolayısıyla evet özel tiyatrolar ama inanılmaz bir emek ve gayretle ortaya çıkan tiyatrolar bunlar. Sonra bu tiyatroların birbiriyle olan dayanışması da muhteşem bir durum ortaya koyuyordu. Hayranlık vericiydi benim için o dönemde yani çok beni heyecanlandıran bir durumdu. Bu özel tiyatrolara vurgu yapıyorsunuz özel olması meselesi ama biz mesela bağımsızları kurguluyorken hani bağımsızlar gene dernek veya inisiyatif oluyor. Hani biraz daha büyük bir ölçek düşünürsek vakıf oluyor. Evet. Biz şirket aslında şirket çok az bağımsız kültür sanat alanında çalışan şirket var Türkiye'de. Çünkü şirket kar amacı gerektirdiği için yani kar amacı gütmeyen şirket yapısı olmadığı için fakat Tiyatrolar şirket olarak kurulmak zorunda, bilet satabilmek vesaire nedeniyle kurulmak zorunda kaldığı için doğal olarak biz şirketlerde aslında bu bağımsızlar çerçevesinde işin içine giriyor. Önümüzdeki haftalarda da bu yapılanma konusunu konuşacağız yani şirket vakıf modelleri üzerine. Dolayısıyla o anlamda özel olması aslında onun kamusal karakterini ya da bağımsızlığını değiştirmiyor. Evet, evet. Bunu bunu, bunu e, ortaya koymak, tabi bayağı zorlanmıştım ben doktora, yani savunmak adına. E, ama e, e, hakikaten tam da ifade ettiğiniz gibi gerçekten. Bunun peşi sıra birbirleriyle olan dayanışması ve e, e, Kadıköy Tiyatrolar platformunun ortaya çıkması e, ilginçti. Artı bu platformla beraber e, Kadıköy'de ortak bir takım projelerin, güçlendirilmesi. Projelerin gerçekten kamusallığı oluşturma, kamusallığı güçlendirme temelinde niyetlerinin olması çok önemliydi. O zaman bütün bu mekanlar da kamusallığı besleyen mekanlar olarak ortaya çıkmaya başlıyorlardı zaten. Dolayısıyla o projeler ve bu tiyatroların kendi arasındaki dayanışma bu mekanların, bu, bu oluşumların hakikaten e, kamusallık adına e, önemli katkılar olduğunu e, anlatıyordu zaten. Şey olarak çok ilginç mesela bütün buradaki e, tiyatrocu arkadaşların sanatçıların gerçekten e, zaman ayırarak e, verdikleri röportajlarda şunu gözlemledim e, sandalyesinden ışığına kadar birbirlerine yani e, maddi derken yani somut bir takım e, mekansal e, destekleri de sağladıklarını. E, ve nasıl e, o, e, özveriyle birbirlerini kolladıklarını da gözlemlemiştim. E, o yüzden e, o dayanışma da e, gerçekten çok etkileyiciydi. Bu da aslında bağımsızların, te, kamusal alanın temel elemanlarından bir tanesi olduğunu söylüyorsun aslında. Bir yandan bu emek ve üretim biçimlerinin de farklılığıyla farklı evet, bir kamusal evet, alan kuruyor. Kesinlikle yani... Dayanışma zaten... en önemli etken şeylerinden bir tanesi, evet, evet, bir tanesi. Evet, evet. Ee, üretim biçimleri çok ilginç diyen yani gerçekten kendileri bir ayrı orada dediğim gibi sanatçısından elektrikçisine bütün o, o, o mekanda çalışacak her türlü kesimden insanın kendi emeğiyle birebir bütün e, gönl, gönül vererek oradaki üretimi e, katkı sağladıklarını pek çok mekanda e, dinledim. E, ya yani Minimum malzemeyle, minimum e, imkanlarla Nasıl mekanlar ürettiklerini de yani inanılmaz İnanılmaz hakikaten. Mesela bir tane örnek anlattım. Çok ilginçti. O dönemde e, izlerken gittiğim mekanlardan birinde bir oyunu seyrettim. Bir sahne kurgusuyla çok basit eşyalar, çok basit sahneye koydukları ışıklandırma mesela. Aynı oyunu ikinci seyreden içinde ışıklandırmanın değişmesi. Sonucu ben oyundan çıktığımda Oradaki arkadaşlar şey mi acaba metni mi değiştirdiniz yani? Ama içeride, sahnede yarattıkları yani her şey aynıydı aslında. Dolayısıyla kendileri, kendi bilgileri, sahne bilgileri, kendi gönülleriyle koydukları e, emeklerle inanılmaz ortamlar yaratıyorlar. Yani bir minimum mükemmel. Yani, hı hı. Hı hı. E, çünkü maddi olarak çok sıkıntıdalar yani hakikaten çok sıkıntılı süreçler yaşıyorlar şimdi o da zaten bir hı hı. de e, artı sadece e, mekanın ihtiyaç duyduğu maddi kaynaklar değil vergi yükümlülükleri var bir sürü yükleri var üstünde Yani evet. e, biletleri minimuma satıyorlar yani o dönemde öyleydi inanılmaz dakika olabilecek, olabilecek minimum e, ücreti bilet satışlarıyla idare edip e, mekansal üretimlerinde Tamamen kendi beden güçleri ve kendi yaratıcıklarını ortaya koyarak mekanları e, kurguluyorlardı. Bundan önceki programlarda Yeliz ile da bu bağımsızların kentte açtıkları, oluşturdukları kamusal alan üzerine konuşmuştuk ama şimdi e, şunu bana daha çok e, içkinleşiyor ki bağımsızlar olmazsa kamusal alan da olmuyor aslında. Yani bayağı bir birebir karşıtlık var gibi. E, i̇nanılmaz besliyorlar. Evet. evet buradan belki bugüne doğru gelirsek Esma Çuracı'nın, Esma'nın yaptığı mekansal sürekli tiyatrolar üzerinden okunması başlıklı tezine geçebiliriz. Orada da kentler farklı dönemlere ait katmanlardan ve bu katmanlarda yer alan imgelerden oluşan bir bütündür. Yaşanılan dönemle, döneme, geçmiş dönemlerin izlerini aktaran katmanlar kent belleğinin bir kanıtıdır. Bu sefer de bellekle bir ilişki kuruyorsun aslında Esma. Dolayısıyla evet. o kamusallık bir anlamda kentin belleği, kamusal alan. Ve bağımsızlar bir şekilde birbirine bağlanıyor. Ee, ben çalışmamda, ben Esma Cürağız 5 yıldım Nimara. Yıldız'da geçtiğimiz ev dayında, 187'de tamamladım. Benim bağımsızlara çıkışım aslında şöyle oluyor. Ben 4,5 yıl önce İstanbul'a taşındığımda Kadıköy'de gezerken işte Halk Eğitim Merkezi, Süreyya Altyazı, Baba Sahne, Moda Sahnesi, bir, bir nazir eh, hükümet kültür merkezinin İdrasya'dan sanat merkezi derken bir anda nasıl bu kadar tiyatro bir alana toplanabilir, neden bu diye düşündüm. Sonrasında haritalarda böyle bakmaya başladıkça sahneleriyle gerçekten bir, bir kümelenme olduğunu fark ettim. Kişisel olarak da araştırmalarımda kent belleği, kolektif hafıza, kentsel kimlik, kentsel süreklilikleri araştırıyordum. Sonra bu tiyatrolar üzerinden Kadıköy'de okuyabileceğimi, bu yapı grubunu seçebileceğimi fark ettim. Tam yüzden tez alanımda da Kadıköy, Yer Değilim ve Moda bölgesine aldım. Ben çalışmaya başladığımda 33 tane tiyatro vardı Moda ve Yer Sonrasında tabii Covid başladı. Ee, ben... Tiyatro 2019 müydü, 20 miydi? 2019'du. Hı hı. Ee, ben bu gözlemlerimle bunu fark ettim tabii ama sonrasında şey de yaptım. Gerçekten İstanbul içinde Kadıköy bu kadar yoğun mu yoksa Beyoğlu hala bu kadar yoğun mu yaptım. Ee, araştırmada Kadıköy ilçeler arasında en yüksek tiyatroya sahip ilçeydi. Saydığım moda ve yerdenemeli bölgesi en çok e, tiyatroya sahip mahalleler. O yüzden burada çalışmama devam ettim. 33 tiyatro Covid'den sonrasında 28'e düştü. Leks ee, sinemasını da ben bu anlamda dahil ediyorum. Çünkü Apollon tiyatrosu olarak başlayan aynı dokuda izi devam ediyordu ve çok önemliydi. O zaten hemen kapandı. Covid başladıktan sonra dört tiyatro daha kapandı. Burada 28 tiyatroyu da ele aldım ben ve 22'sini mekansı olarak inceleme imkanı buldum, erişebildim. Ben geçtiğimiz hafta bu program içinde hani değişim nasıl gerçekleşti diye bakmak istedim. Ve burada bir tane nere daha tiyatro kapandı, kraft kapandı ve boom'un tiyataşındı. Bir tane macera sanır sahnesi. Söğütlü çeşmenin altındayken üstüne taşındı. Aynı bölgede <gülüyor> ama farklı bir yere taşındı. Ve üç tane daha sahne açıldı. Yani şu an otuz tane tiyatro var. <gülüyor> ve sadece dokuz ay geçti benim tezimde tiyatrimizlerimden. Yanılmaz bir yani tezim <gülüyor> <tizim> var <gülüyor> ve devam ediyor. Evet. Evet. Ee, ben burada şey söyleyebilirim. Ben incelemeye başladığımda işte 1850'lerden güzellilerden gelen çok canlı bir temaşa hayatı var. Ve bahçelerde, çeyirlerde gelişen bir hayat. Ee, sürekli olarak hani açılıp kapandığını... Şöyle fark ettim, bir zamansal öngörde bulunuyorum. Ben zaten tiyatro tarihini de duyuyorlar. Tanzimat Tiyatrosu Meclis, Petrium, Horiye, 1946'ya kadar olan 60, 70, 80 diye geliyor. Sonrasında ben 2001 ekonomik krize, 2013 Gezi farkı ve 2020 Covid sağlığı olarak bir zamansal kırılmalar belirliyorum. Sonra bunu da haritalamaları, o dönemin haritalarını bulup tiyatrosu tagalarını tespit edebildiğim kadar etmeye çalıştım. Ve Kadıköy'de Mühirdar Gazinası yani ilk işte 1856 Mühirdar'da başlayan Temaşa hayatından günümüzde en son açılana kadar 78 tane tiyatro keşfetçiler. Açılmış, kapanmış, uh -huh. aynı yerde tekrar açılmış farklı dönemlerdi. Sonrasında tiyatro, bu kırılma dönemlerinde bunları işaretlediğimde şunu fark ediyoruz. Ee, mekanlar çok hızlı değişiyor. Özellikle 2000 sonrası, e, hocamın da bahsettiği gibi, Beyoğlu'ndaki değişim as e, 60'lardan sonra başlıyor aslında o değişim, Ama 90'dan sonra, artık konut dokusun eksikliği, e, ticaret, e, ticaretin ve turizmin e, yoğunlaşması, ama Kadıköy'ün buna karşılık konut dokusunun çeperde hep korunması, ticaretin e, daha içeride o konut dokusunun ortasında kalması, tiyatroları buraya getiriyor biraz daha. İkinin sonrasında çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Çok fazla açılıp kapanan tiyatro oluyor. Bunlara baktığımda tekil olarak bir tiyatronun, örnek verirsem mesela seyirlik tiyatronun mekansal sürekliliğinden bahsedemiyorum çünkü iki yıl kalmış. Ama dokusal bir süreklilik var. Yani kent belleği kişilerin belleğine bağlı gelişen bir şey ama yine de şunu şu şekilde örnekleyebilirim aslında. Yoğurtçu Parkı'nda e, 980'lere kadar devam eden bir tiyatro var. Sonrasında bu tiyatro orada kapanıyor ama 2013'te aynı bölgede craft tiyatro açılıyor. E, ya da Kuş Delik olduğu yerde, e, şu an itfaiyenin olduğu binada 60'lara kadar gelen bir tiyatro var sonrasında bu tiyatro kapanıyor ama hemen yanında karma sahne ve kuma sahnesi açılıyor. Yani doku aslında kendini tekrar ediyor. Belki kentin hani yol aksları olabilir ya da ticaretin, konutun bulunduğu yerler tiyatroları orlarda açılıyor, sürüklüyor bilmiyorum ama e, doku tiyatrolar için hani Kadıköy'de bir süreklilik sağlıyor diyebiliyorum. Yani sonunda ben buna varmıştım. Bunun dışında eee mekansal olarak da baktığımda e, alternatif biçimlenişler e, çok fazla var. Ee, mesela 8 tanesi 100, 100'ün altında seyirciye sahip ve e, onun dışında 4 tanesi 100 ile 200 arasında sahip giderek artıyor bu şekilde ama e, özellikle dikkatimi çeken şey şu oldu. Zemin kat, e, zemin katlardan ziyade mesela bodrum katlar, pasajların bodrum katları, pasajlar burada önemli. Çünkü kamusal mekan ee, kolektif kullanımlı olduğu mekanlar ve ikinci Bodrum'da, birinci Bodrum'da yer alıyor. Ya da bir apartmanın ikinci katında yer alabiliyor. Yani aslında bilerek gitmemiz gerekiyor. Bazen hı hı. çok açılmayabiliyor. Gizli gibi kalabiliyor. Ee, ya da şeyler var. Dışarıdan ne kadar okuma bilgiyle ilgili bazı araştırmalar yapmıştım. Ee, Süreyya gibi kendine e, tamam Süreyya Opera ama yine eskiden bir tiyaför geleneğinden geldi, şimdi onu da dahil ediyorum. Ya da Halkiyet'in merkezi, Haydun Taner gibi e, mekanda okunabiliyor ve çok ciddi e, şey, ingesel noktalar var bunlar işte halcın tanemeleri, süre yazarın evet. şeklinde. E, bazıları sadece işaret söyleyebilir, işte pasajın girişine tabelalarını koyarak yapabiliyorsa hiç okunmayanlar var. Ben de zaten e, bütün mekanlara girip çıkarken, sosyal medyada bakarken falan keşfettiğim mekanlar olduğu süreç içerisinde. Bu o açıdan ilginç Kadıköy için. Bir de Kadıköy'de sizin de az önce bahsettiniz inisiyatifler oluşması şeklinde tiyatro kooperatifi burada kuruluyor. Tiyatromuz Yaşasın inisiyatifi burada kuruluyor ve pandemi sürecinde özellikle maddi olarak desteklenmiş için kampanyalar yürütüyorlar. E, Bunların haricinde şey de var. E, İstanbul Tiyatro Festivali var, evet. Ama Kadıköy tiyatro festivalleri, sin tiyatro festivali var. Kadıköy belediyesinde çocuk tiyatro festivali var. Yaz aylarında 15'er gündeme var böyle gösteri festivali genellikle. Ya da benim komşum tiyatro gibi Kadıköy'e özel tiyatro ile ilgili tiyatroların insanlarla ortak keşife sokaklara da taşan belirli etkinlikler düzenliyorlar. Bir tanesi de Kadıköy tiyatro Şenli. Yine sokaklarda. E, dolaşarak bu insanlarla bir arada yürüttükleri şeyler. Yani Anadolu ve Kadıköy'e kayıp kendi özelliğinde e, yürüttüklerinin bir göstergesi bu da. Aslında biz e, Kültür Bakanlığı'ndan devletten böyle bir pansız tiyatrolara bir yardım bekliyorken bu hiçbir zaman yani bir dönem vardı aslında özel tiyatrolara vardı ama bu özel tiyatrolarda belli ticari e, bilinirliği olan tiyatrolarda her zaman. Hiçbir zaman bağımsız tiyatrolara öyle bir yardım olmadı. Hala da yok bildiğim kadarıyla. E, şimdi bu e, yerel yönetimlerle ilişkiler var. Ama hangi hangisini doğuruyor? Yani orada tiyatroların çokluğu mu yerel yönetimlere bir imkan yaratıyor yoksa yerel yönetimler bir imkan yarattığı için mi orada <gülüyor> çoğalıyor. O, diya, o bence diyalektik bir ilişki. Evet. Diyalektik bir ilişki ama şöyle benim kendi araştırmamda, doktora etimde e, yerel yönetimlerin etkisi çok yüksek çıktı. Tabii ki bu Kadıköy'deki sanatçılarımızla görüştüğümüzde çok ciddi haklı eleştirileri vardır. Ama yerel idarenin de benim araştırma yaptığım dönemde sağladığı ee, en azından e, minimal e, destekler bile gördüğümüz kadar araştırmada e, o oluşumu e, kuvvetlendirmiş, etkilemiş yani. Hı. O yüzden yerel yönetimlerin de burada önemi çok yüksek ama destek sağlanabiliyor mu? E, hayır ama mesela en azından bazı şeylere belli oranda belli yolların açılması e, bu oluşumda çok etkili olmuş hakikaten de. Ama gittikçe daha mı iyiye gidiyor? Şu an için pek değil tabii yani daha önemli desteklere ihtiyaç var. Son bir dakikamız aslında. Aslında evet. merak ettiğim iki tane şey var. Bir tanesi bu açılıp kapanmalar nasıl bir süre? Yani yaşam süresi ne? Bir, bir oluşumun ortalama diyebileceğim. İkinci evet. soru da nasıl bir kesime ulaşabiliyor bütün bu tiyatrolar? Yani Kadıköy'ün izleyicisi kim hakikaten? Hem demografik evet. olarak hem... Ya aslında bunu bir dakikada açıklamak <gülüyor> çok zor. <çalışıyor>. Söyle <gülüyor> yapabiliriz. Söylediğiniz gibi 80 lisans hastasında benim anket çalışmam var. Orada ne kadar Kadıköy'de, Kadıköy'den gelen, ne kadar başka yerlerden onu görebiliriz. Bir hepsi var çünkü sormuştum ben. Bir de şey açılıp kapanmaların sıklığı da yaptığım tablolarda ne zaman kapanmış, ne zaman açılmış, yerine ne açılmış, ne yani neyin yerine gelmişler. Okunu ya aslında. Hani onu eklerseniz ha, ay o zaman açık radyoda bağımsızlar programının bloğuna eee bu bilgileri evet. ekleyelim senin tezinden alacağımızı Alır. da tezin kendisine ekleyelim. Böylelikle herkes kolaylıkla ulaşabilir. Yani keşke daha fazla zamanımız olsaydı. Evet da. evet. <gülüyor> yani, o yüzden ben de hem heyecanlandım <gülüyor> hem de hakikaten bazı şeyleri özetlemek ve daraltmak çok zor oluyor. Ama en son Esma'nın çok güzel özetlediği şekilde hem bu mekanların görünmezliği bir yandan, o görünmezliğin de <gülüyor> Ee, ve seyircilerin, e, onları bilen seyircilerin varlığı da çok ilginç. Ama o görünmezlik evet. ne kadar görünmez olsalar da aslında e, bir anlama çok ilginç bir şekilde o e, ne diyeyim pıtırcık gibi böyle e, mekanların dağılarak çoğalmasına da etki eden ilginç bir faktör aslında. O, o da e, araştırılması ve üzerinde durulması bir, e, konu, bunu, gereken bir konu. Şöyle söylemişlerdi Hem yerden kolektif sanat olarak bir oluşu, sanatsal olay olarak bir oluşu hem de görünmez olmalarına rağmen sayıca çok oldukları için üstün olup bir aradalığıyla aslında kendilerini var edişi, onları güçlü kılıyor kabul ediyoruz. Böyle Çok güzel bir, şey bir nokta var. evet. <gülüyor> evet çok bitirmek zorundayım. Çok teşekkürler. <gülüyor> bu akşam kamusal alan, şehir belleği, tiyatrolar, bağımsızlar, bağımsız tiyatrolar üzerine sevgili Devran Bengü ve Esma Çuraoğlu ile konuştuk. Ee, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür etmek üzere. Herkese görüşmek iyi var. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.